Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Kullarım beni senden sorarlarsa, bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince, dua edenlerin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar. Bana iman etsinler. Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar size örtüdürler. Siz de onlara örtüsünüz. Allah Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi ve tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın.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 ile faydalanmak isteyen kimse, kolayına gelen kurbanı keser. Kurban bulamayan kimse, üçü hacda, yedisi de döndüğünüz zaman olmak üzere, tam on gün oruç tutar. Bu durum, ailesi mescide haram civarında olmayanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın cezasının çetin olduğunu bilin.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 Gerçekten Allah onu hakkıyla bilir. Savaş hoşunuza gitmediği halde size farz kılındı. Olur ki bir şey sizin için hayırlıyken siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki bir şey sizin için kötüyken siz onu seversiniz. Allah bilir. Siz bilmezsiniz.